Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sellem ve barik ala abdika ve resulüke Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Ashab-ı kiramdan birisini konuşacağız saatleri durduralım. Ashab'tan birini konuşmanın tarihten eski ümmetlerden birisini konuşmak olmadığını bilerek bir sahabiyi anlamak, kavramak kalitesinde dinlemeye çalışalım. Ne İsrail oğullarının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 İki ensar diye daha sonra andığımız evs ve hazreçten oluşan iki kabile vardı. Hani bizde var ya Süleyman oğulları, bir de Abdü bilmem ne oğulları filan böyle sülalecilik gibi evs bir sülaledi. Arap soyundan, Yemen'den gelmişler. Hazreç de başka bir sülaledi. 200 seneye yakın bunlar savaşmış aralarında Musab bin Umair gelmeden. İki düşman aile bunlar.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 O, o da müşrik o zaman Saad bin Muaz radıyallahu anh diyor ki Hüseyit e, bin Hudeyr'e ya git şu Esad bin Zürare'ye söyle canımı sıkmasın bu Medine'yi ter e, yesribi terk etsinler bu dinimizden putumuzdan bizi çevirmesin bunlar diyor gönderiyor Hüseyin bin Hudeyr e, Musab bin Ümer'in yanına gidiyor Mısra elinde siz ne ne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 Yırtık bir etek, bacakları görünüyor. Yemek yok, karnı aç. Onun gibi büyük gariban mümin, evinde misafir etmiş onu. Ama, görüştüğü ona yapışıyor, görüştüğü ona yapışıyor. Musab bin Ümeyr, bir milyar şimdi. Mümin bereketli arkadaşlar. İsrail İsrailoğullarının bütün peygamberleri, on binlerce peygamber Musab bin Ümeyr kadar insanın imanına sebep olamadılar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 Saad bin Muaz arkadaşlar iman etti. Ensar'ın büyüğü. Saad bin Ubade radıyallahu da öbür kabilenin büyüğü. Toptan iman ettiler zaten. Ee, Musab bin Ümeyr baktı ki Medine İslam devleti oldu. Kalktı Efendimiz'e bir mektup yazdı. Medine, yeslip senin ya Resulallah gel dedi. Efendimiz'e gidin Allah kapınızı açtı dedi. Bu kapıyı Saad bin Muaz açtı arkadaşlar. Bir. iki.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 Ebu Cehil'in kafasını kopardıkları savaşı yapan bu mücahitlere ne lütfetti Allah? Bundan sonra işlediğiniz, işleyeceğiniz günahları bile affetttim buyurdum. Hatip bir nevi Belta radıyallahu anh, 314 kişiden bir tanesi, e, Mekkeyi Efendimiz Şahı selim fethedeceği zaman şeytan onu kandırdı, istibarat gönderdi Mekke'ye. Rasulullah Mekke'ye geliyor, hazırlıklı olun dedi.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 Esiri oldu. Hala beni Kulaizan'ın intikamını alıyor tabii Yahudiler, yani akıllarınca. Kim kimden ne intikam aldığını bütün insanlık görecek inşallah bir gün. <gülüyor> Şimdi saat <gülüyor> radyo Allah'ın arkadaşlar azameti o gün başlıyor. Kıbleye dönüyor. <gülüyor> Bu da buharide ve müslimde hadis şerif arkadaşlar şu söylediğim söz. Allahım diyor. Şimdi o arada yarası kurumuş.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 Şehitlik imkanını yakalamış, yara iyileştiği an şehitlik hakkı kaybolacak. Yasal haklarını da kaybettirmiyor. Ayşe annemiz, radıyallahu anh onun şeharetini tarif ediyorlar. Mescide getirilmiş, duasını tekrar etmiş. Yan tarafında da ashab-ı geçmiş olsun. İşte sağ iyileşti, elhamdülillah diyorlar. Yara birden patlamış, ashab-ı kiramın kan kanılmış orada.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 Yahudilerle uğraşmış bir Musa'dan Firavun'la uğraşmış Musa'dan söz etmiyoruz. Saat bin Muaz radıyallahu anh 6 yıl Müslüman olarak kalmış arkadaşlar 6 yıl hafız değil ha? hafız değil 6 yıl Müslüman olarak kalmış. Camiler yapmamış, vakıflar kurmamış. 6 kere Peygamber'e destek vermiş Allah. En zor günde bu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 Öldüğünde 36 yaşında biri. Arkadaşlar ne tecrübesi var, ne olacak ya. Allah'ın arşi bir insan için titrer mi? Ashab-ı cenazesini koyurken münafıklar da hainler seyrediyorlar. Ulan bu çocuk cenazesiydi demişler. Hazreti Enes diyor ki, asabın en iri kalınlarından diyor. Uzun boyu ve şişman bir adamdı diyor. Ölünce çocuk gibi böyle bir parmakla tutulacak gibi hale gelmiş. Münafıklar da olan bunlar ölünce çürüyor demiş. Yani adam avuç titriyor onun yüzünden. Bunu yapın derdi başka medyatik adam. Medyada ne diyor? Söyle. Asal gram, çok üzülmüşler. Çünkü söz ne olursa olsun yüreği yaralıyor. Efendimiz buyurmuş ki, siz ne zannet, kimi taşıdığınızı zannettiniz demiş. Yeryüzüne yaratıldıkları günden beri hiç inmeye 70 bin melek sağdı taşımak için de bugün demiş. Siz mi taşıdığınızı onu zannediyorsunuz demiş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 10 i̇şte milyon sene sonra bir ışıklara karşılaşıyor, 2 milyon yıl sonra. Bunların hepsi bir evren. Onun gibi yedi tane daha var. Bu yedi tane evrenin kat kat olan göklerde dediğimiz şeyin toplamı Allah'ın kürsüsü var. Kürsü. Böyle kürsü değil yani. Haşa makamı demek. O makamın yanında çöle atılmış bir yüzük kadar kalır. Vesi'a kürsü muhüs semavati var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 Saad'ın özelliğine Zor günlerin adama. Zor günlerin adama. İşin enteresanı. 23 yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dolaşanlardı da, Abdullah ibn Mesud 23 yıl dolaştı Efendimizin yanında. Ona böyle bir şey nasip olmadı. Başkan bakanlar nasip oldu. Saad gibisi yok. Onun için İbni Kayyim rahmetullahi aleyh diyor ki Saad bin Muaz Medinelilerin Ebu Bekir'idir diyor. Nasıl Ebu Bekir Efendimizin Birinci adamı muhacirlerden Ensarın Ebu Bekir'i diyor. Sıddıktır o diyor. Sıddıktır. Bir benzeri yok. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer ziyarete geldiler onu bir yaralı olduğu gün onun o düşük koca adam damarı kopmuş damar kan kaybetmiş orada böyle bir cüsse gibi duruyor. Yani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 Saad bin Muaz'ı konuştuk. Rahman'ın arşını titreten adam. Bunun bir bir faturası var. Diğerleri bundan aşağı kimseler değil aslında. Hangisine tutsan elin mücevher de oluyor. Hangisine baksan önün aydınlanıyor. Asab-ı her birinde bizim biçim meziyetler var. Ama ben Saad bin Muaz'ı Teâlallah okuduğumdan beri yıllarca okudum, dinledim bu halini. Ve ee, ilk e, Saad bin Muaz'la diyor bu e, bu kıssalarını 10 yaşına gelmeden Mahmud Efendi'den vaazlarında dinlemiştim. O zaman düşünürdüm ki ooo ben de 30 yaşına falan gelsem yaparım bir şeyler herhalde. Şimdi 50 yaşına geldim. Hayalini bile yapamıyorum onunla. Bırak onun gibi bir şeyler yapmayı. Yani yani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 <gülüyor> Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettiğinde Ömer Mükattab bunun yerine geçti. Cenazesini defnedince ah Ebu Bekir demiş. Peşinden gidilmez bir çığır açtı demiş. Nasıl taklit edeceksin şimdi? Onlar da kendi aralarında böyle yarışıyorlar şimdi. Hani derdi ne? Sen kaliteli işler yaptın. Biz nasıl yapacağız senin yaptığın işini? ki onu aratmayacak işler yaptı. Allah'ım da Arkadaşlar, iki şeyi unutmayınız. Bu ümmetin ashabına <gülüyor> yan gözle bakan bu ümmetin şereflisi değildir. İster yazar olsun, ister hoca olsun, ister vakıf başkın olsun, ne olursa olsun. Filansız. Allah seni hakem mi tayin etti onların arasında? Sargoşları bile şahalete koşmuş. Sana ne Sana ne karşı? Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Maiz, Radıyallahu anh, Efendimiz'in sahabelerinden zina yaptı. Geldi ben zina yaptım ya Resulallah. Cezası verildi, taşlandı, rejim edildi. Ondan sonra Ömer Radıyallahu anh bakmış, pis herif demiş. Medine'de böyle pislik yapılır O öldükten sonra. Ne buyuruyor Efendimiz? Sen ne biçim söz diyor. Şunun tövbesi bir dağıtılacak olsa, bir sürüdeki koyunun tüyleri kadar insana yeterdi bu tövbe diyor.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 Radıyallahu anh diyor ki, yani adam geliyor, ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman? Aptalca bir soru, ne demek ne zaman? Efendimiz de buyurmuş ki, hazırlığı mı var ki ya? Yok. Ama seni çok seviyorum ya Resulallah. Diyor. O zaman korkacak bir şey yok, herkes sevdiğiyle beraber olacak. Demiş. Enes Radıyallahu diyor ki, o gün çocuk olduk Medine'de diyor. O kadar mutlu olduk gidiyoruz. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Şahit olun ben Ebu Bekir'i seviyorum, Ebu Bekir'i seviyorum diyor. Yani şahit olun ben Müslümanım der gibi şahit olun ben Ebu Bekir'i seviyorum diyor. Ama şu kadar ki Ebu Bekir'i sevip oğluna Timuçin ismi vermeyeceğiz. Ebu Bekir'i sevdiğin Ebu Bekir'in peşinden gitmekten belli olacak. Kur'an'a olan alakandan belli olacak. Yoksa laf sevgisi, işte bilmem ne, Fransız dergisi, işte Amerikan dergisi filan sahabi, yüzyılın adamı seçmiş. Bana, yani elini seçse olur, seçmesin olur. Ve hiç etkilemez ki, üzülürüm bile, ona mı düştülebilirim adamını seçmek. Kardeşler, herkes sevdiğiyle beraberse, biz ashab-ı kiramla berabersek onlar Allah'ın cennetindeler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne ellerini koydular beyat yaptılar. Sonra inen ayette Allah buyurdu ki onların eli üstündeki el Allah'ın elindeydi. Senlerin değil. İmam Nikranatullah'ın da böyle söz var diyor ki o o el elde beyatleşme